Ama sevgili bıktığımız şeyler dinleyicileri bugün karşımda kendi sektörünün önemli duayenlerinden efendim durduğu yerde duramayan adeta sektörünü girdiği her şirketi şahlandıran mü müthiş bir insan var <gülüyor> muhteşem kişilik harika şahıs harikulade zat kendisi Ebru Kavzi Doğru mu söyledim size? Doğru söylediniz. Teşekkür ederim. Yani böyle bir giriş hiç beklemiyordum. Yani gözünüzde Aa. böyle bir değerim olduğunu, böyle bir e, Aslında gözümde e, böyle bir değeriniz yok. Değeriniz var. Tamam. Şu an dinleyicilerimiz için riyakarlık yapıyorum. <gülüyor> Yoksa gözümde Çok. zerre değeriniz yok. Yakışıklı olduğunuz kadar dürüstsünüz de Koray Bey. E, meyve sularımız da geldi. Meyve sularımızı içe, içe ya. e, programımızı yapacağız inşallah. Bayılırın. Teşekkür ederiz Garson Bey, e gidebilirsiniz. <gülüyor> Evet, peki ne konuşacağımızı siz söylemek ister misiniz Sayın kauzi Vallahi en iyi bildiğim şeyden bahsedelim, işimden bahsedelim, satıştan bahsedelim. Satıcıyım ben. Ee, ne satarsın? Ne olursa satırdım. Aa. Tereciye tere eskime Ne istersen yani. Aa, bu laf kısmı. senin bir sloganın mı yoksa e, satıcıların böyle bir mottosu mu? Vallahi var. birisi zamanında, yıllar yıllar önce, kaç yıl olduğunu söylemeyeyim şimdi. Ee, zamanında söylemişti birisi benim için bunu. Oradan böyle kalmış. Sen işte, teleciytere eskimoya buz satarsın." Aynen demişti. Öyle. Dedi bana. Evet yani bu kız eskimoya buz teleciy. O zamanlar teleciytere olmazdı orada çünkü bunu söyleyen bir Amerikalıydı. Teleciytere dememiş olabilir. Zamanla değişime uğramış o söz ve aynen. senin daha da seveceğim bir hale gelmiş evet, olabilir. Evet. Ben teleciytere eklemiş olabilirim sonradan. Çok güzel. Olsun, yani. iyidir öyle ekleme. Yani yerelleştirmişsin. Sözü yerelleştirmişsin. <Gülüyor> aynen öyle sayın Koray olur. Peki Evet, ben Deniz Koray Onur bu arada. Ben hep programlarımda kendi ismimi söylemeyi unuturum. Ha, Neyse, yalahtan ben varım, Koray Onur konuşuyor. Sen sürekli söylersen, evet. böyle karşılıklı Ebru Kavzi, Koray Onur, Ebru Kavzi, Koray Onur Ebru, Ebru Kavzi, Koray Kavzi, Koray, Ebru Onur gibi devam ederiz programımıza. Olur bana uyar. Peki, neler sattın şimdiye kadar? Valla, ilk olarak ben işte, um, calling card dediğimiz... Bu, e, gurbetçilerin, gurbetçi arkadaşlarımızın Türkiye'yi aramak için kullandıkları kartları satarak başladım. Allah Allah. Yani Onları nasıl satıyordun ki? Kapı kapı dolaşıp mı satıyordun? Hayır. Kapı kapı dolaşıp satmıyordum. Bunları satan alan şirketler vardı eskiden. Ben İngiltere'de e, bu dakikaları satan bir şirkette Türkiye'de e, bu işle uğraşan şirketlere dakika satardım. Onlar da kartları gurbetçilere satardım. İngiltere demişken Verim. Dinleyicilerimiz için şunu bir söyleyelim. Zaten hanımefendinin şivesi biliyorsunuz emperyalizmin kölesi olmuş. Adeta Amerikan uşağı şivesi. Olur mu ya? Bu düzelmiş, düzeltilmiş uğraşılmış hali yani şu kendisi, anda. Bayağı zorluyorum kendisi yani. Kendisi Massachusetts. Massachusetts'li <gülüyor> değil bildiğin ordulu ama, <gülüyor> ama sonradan e, Amerikan emperyalizminin kölesi <gülüyor> Avrupa lobilerinin ve uşaklarının maşası olmak yüzünden kendi diline yabancılaşıp böyle bir e, şive edinmiş Ne yapacaksın? Kendileri. Kolaya rahat daha kolay alışıyorsun. Sayı koruyonur yani yapacak bir şey yok. Hem, bir şey bir dost kolayı şey seçtiniz. Yani. Kolayı seçtim aynen öyle. Peki o zaman içelim buyurun. Içelim. Meyve suyumuzu içelim. Pardon meyve suyumuzu içelim. <gülüyor> Değil miydi lan bu? <gülüyor> evet Peki en iyi neyi sattın? En iyi sattığım şey eee Allah kendimi çok iyi satarım. Bildiğin gibi Aa, diyeyim, e, tabii. Ama ürünlerin arasında kendim olduğunu zannediyorum. <gülüyor> Yok, tabii ki ürünler arasında kendim var. Yani kendimi satamazsam işte Biraz bu mu? Biraz mikrofona yaklaşırsak. I'm sorry. Pardon. Özür dilerim. Pardon. Arada kayıttı. I don't forgot with you. Arada, arada kendimi gazeteden düşünerek zorluyorak ve yavaş konuşmaya çalışıyorum kendi orijinal aksanımdan evet. uzak Türk aksanıyla konuşmaya çalışıyorum kuşkusuz yani orijinal aksanın değil tabi ordu'da her zaman <gülüyor> e, yüksek hep, İngilizce konuşuruz biz hep öyle konuşurduk ee, ordu'da. Evet. ordu'da doğma büyüme ordudayım zaten <gülüyor> evet evet ee, öyle ya kendimi sen, sen satmıyor musun kendini herkes kendini satmıyor öncelikle zaten yani e nasıl satıyorsun öncelikle en, en çok sen Şimdi öncelikle işe girerken satıyorsun. bu yanlış anlaşılabilecek yani. bir cümle olduğu için Satır. ben Yok durayım. ben şimdi insanların hani e, satma var, satılma var. Oradaki ayrımı değiştirdi e, şey biraz belirginleştirir. Kendini satma olayında <gülüyor> kendini satma olayında herkesin yaptığı şeylerden bahsediyoruz. Bu bir işe girme sırasında yaptığı görüşme olabilir. Bu birisiyle tanıştığında kendini ona beğendirme ile ilgili bir şey olabilir. Yaptığın hmm. her şey senin markanı oluşturan tamam. bu eğitim olabilir. Burada hemen Konuşma... dinleyicilerimizi uyaralım. Onların düşündükleri şey değilmiş. Kesinlikle değil. Maalesef yani senin için sadece üzgün olabilirim. bu konuda e, hayalkırıklığını uğrattığım için. Yani böyle insana karşı imajımızı belirleme. Onun karşısında kendimizi biraz daha böyle geliştirme, eğitim, konuşma, farklı gösterme var mı? Stil tarz, tabii ki farklı gösteriyorsunuz kendinizi. İlk başta nasıl tanıtıyorsunuz? Ya da sadece en iyi olduğunuz şeyleri çıkarmıyor musunuz ortaya zaten? Hep böyle de diyorsunuz. Zaten ürünlere baktığınız zaman markalarda da böyle sadece en iyi taraflarını çıkartır Sen de bir ürün olduğuna göre ve yaptığın her şey senin markan oluşturduğuna göre sen de kendini satıyorsun bence. Peki madem böyle. Ee... Şimdi bu satış sonrası destek diye bir şey var biliyorsun. Tabii tabii. Ben mesela yani kendimi Ondan sonra desteği e, nasıl sat, alıyordun? üzerinde mesela bir problemle karşılaşıyor benimle ilgili hemen müdahale ediyorum yani. Ne yok yok öyle dedi ne? yanlış ne? anladın falan şeklinde hani hepimizin yaptığı. Ha bu aslında... satış sonrası destek mi o? Ben satış sonrası destek deyince şunu anlıyorum çünkü mesela işte diyelim ki ben bir ürünü aldım ya da senin dediğin gibi birini aldım. Ha -ha. Hayatımı aldım. Hayatımı aldım. Sattı sana geldi. Ama şimdi ben mesela onunla ilgili bir sorunla karşılaşıyorum. Ondan sonra o aldığım kişi bana şey mi diyor? Yürü aslansın, yaparsın. Hadi ben sana destekleyim. Hadi. Hadi. hadi aynen öyle. Onu diyebilirsin. Satış yaptık, sonrası destek bu. Hadi. Hadi, hadi. alıp götürürüz. Buradan al götür yani. Ya da diye. şimdi mesela diyelim ki ben bir araba aldım. Aha. Ondan sonra oğlum bir gaza gelmişim. Arkadaşlar beni gaza getirmiş. Biraz fazla benzin yakan bir araba almışım. Ondan sonra işte on satan kişi bana Ondan sonra al bekar adamsın Buna Benzini de koy olsun şunu hadi bak hadi Falan gibi Cebime para mı sıkıştı ya. Bekar adamsın kızlarla gezersin Satış sonrası hadi sana da bu desteğim olsun Gibi yani, değil mi? Değil mi? Bu değil evet. midir satış sonrası destek Yok böyle bir destek henüz ben görmedim Henüz yapmadım ama ama görmedim bir destek, bir Yaparlarsa Çok da kafalarını kırarım Çok tutmaz yani. mı? Çok tutar yani Hadi bekar adamsın <gülüyor> Hadi Hatunlarla gezerken hadi bendensin falan Evet ama lastik alana benzin veriyorlar galiba Bu lastikler bak böyle durduğu yerde şey olmaz gitmez. gitmez Benzin lazım Benzin lazım O yüzden sana bir 100 TL benzin bizden Hadi 100 liralık gez ne kadar gidebilirsin Mesela 80 bin liralık araba alıyorum 100 liralık benzin mi veriyor ben? 100 TL özellikle o benzin almak zorundasın Bari tamam Hadi 100 lirası da bizden olsun şeklinde Hadi ayağın alışsın şeklinde Bak bu böyle gider hadi bu bir eğitim olsun şeklinde bir girişim çalışma yapmış olabilir daha yani. Peki. Bana var. Bu ara ne satıyorsun? Bu ara haya satıyorum arkadaşım. Nasıl yani? Şimdi şişman bir adam geliyor tamam mı? <gülüyor> Allah'ın şeftosu. <şişkesi. gülüyor> yemiş yemiş. Evet. Bir şey yapmamış. Yatmış yani. Yatmış. Yani yemiş yemiş yatmış. Sonra adam geliyor diyorum ki arkadaşım bak profesyonel 3 haftada üç gün gelirsen şu aletlere şu kadar, şu alete şu kadar zaman ayırırsan, 6 ay sonra e, six pack'lerin olur. Hı. O altta saklı aslında orada var. Ben onu böyle hayal ettiriyorum orada olduğunu. 6 tane e, pekin orada var. Onlar çıkmaya hazırlar. Sadece senin buraya haftada, öncelikle üye olma. 2 bar fix, 3 mekik. Sonra, Çektiğin zaman bunlar ortaya bir ama anda çıkacaklar. Ortaya çıkacak. bir, bir anda çıkacaklar. Böyle gece yatacaksın şişko, sabah kalkacaksın six pack. Ama spor salonunda mı yatacaksın? Ya yani yatsa iyi olur. <gülüyor> ne kadar şişko olduğuna bağlı yani. <gülüyor> ya peki bir şey diyeceğim. Yani sen spor salonu işindesin. Hı -hı. Ha, bu hayali satıyorsun. Ay, e peki evet. yani e, şimdi ama bu biraz normal değil mi? Mesela spor normalde şey e, sağlıkla ilgili bir şey, <gülüyor> yeah. sağlık yani hani sağlık için spor yaparız Ama falan. Hangi mesela ha. hangi mesela spor, kültürel spora gidelim edim spor yapalım okulda mutlaka bir e, aksiyonumuz olsun bir şey uyuyor olun bir takıma şunu yapalım üyesi olun parçası olun falan Ay, takım olmasa yani. da ben takım e, spor da. sağlık için yapıyorum. Sağlık için da, hangimiz bu şeyle büyüdük ki yani? Ha, belki bundan sonra işte, ya, canım zaten ya. biz makinelerin içinde büyümedik ya. içinde değil ne alakası var çocuk? zaten o makineler öyle bir kullanma gibi bir şey yok. Hanginizin elinden tutulur yani vardır tabii bu azınlık vardı ama hanginiz elinden tutulup da al hadi seni antrenmana götüreyim övden sonra okuldan sonra şu takıma da gir. Şunu yap, bunu da yap şeklinde Yeni bir şey jenerasyonu biraz var. Yeni jenerasyonu da var. Biraz Bundan sonraki ne olur? Bundan sonraki hepsi mutlaka devam ettirebilmek için, o alışkanlığı sürdürebilmek için bir şeye yazılacaklar ve karşımda ne olacağını bilecekler. Ama ben bilmemiş, bu zamana kadar hiç bu olayı kullanmamış, dediğim gibi yemiş yemiş yatmış çocukluğundan beri o kişiler benim şu anda. Daha çok erkek, müşteri reklamı Gel Şimdi bir araba alırız mesela. Aslında arabanın yaptığı şey bizi bir yerden bir yere götürmektir. Yani en son e, tahlilde. E, ama hiçbir araba reklamında bir yerden bir yere götürmek e, üzerinden reklam yapılmıyor. Yani onun sana vaat ettiği şey. Mesela bir yerden bir yere gidiyorsun ama orada mesela seni bir kadın bekliyor. Yok, bütün kez beklemiyor mu? Yazık sana. Yok, yani. dur, konuyu oraya getirme hemen. Yani <gülüyor> daha daha henüz satış aşamasındayız. Hemen benim müthiş aş hayatıma girmene gerek yok. Dolayısıyla... Ben bekliyorum <gülüyor> şimdi. ben ki Dur, şimdi mesela benim arabam yok zaten. Demek ki o yüzden bu kadınlar beni beklemiyor diye <gülüyor> düşünüp ne yapıyorum? Gidiyorum, Hayır, araba alıyorum. Aynen, Aslında yani. yol için almıyorum. Magnezite için alıyorsun. alıyorum. Tabi tabi bu, bu da bu da bir etken yani bu, bu da bunun bu bu oluşumundan. Yani sensin. peki o zaman spor salonlarında siz neden six sixpacki e sunuyorsunuz hangi... da mesela six pack olduktan sonra kazanacaklarını sunmuyorsunuz? Bakın size yeni bir reklam açılımı. Ay zaten sunuyorum adam zaten farkında. Diyor, şu mesela, andaki mesela potansiyeliyle diyor, olabilecek potansiyeli musunuz zaten musunuz Farkında. Diyor musunuz ki kardeşim sen benim spor salonuma gelirsen şöyle şöyle bir vücuda sahip olursan. Oy, Ondan sonra ne, bak örnekte görüldüğü gibi böyle kadınlar karşına çıkar. Efendim açıp bir katalog bak six pack'e gelen bunlardır. Efendim bak, geniş omuz <gülüyor> bak bunlar sever Efendim mesela bu tarz teşvikler. <gülüyor> neden bunlar yapılmıyor? Yani bunu neden düşünmediniz? Ben bir reklam kampanyası olarak böyle yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi aslında bunun alt mesajlarını okumak gerekiyor. Yani six pack'in olursa... Karşılığında ne olur dediğin zaman zaten biz adama six pack'in olursa aman Allah'ım üzerindeki ee pantolon iki beden küçültürsün, üç beden küçültürsün diye şey yapmıyoruz zaten. Diyoruz ki var ya şu üstündeki t-shirt ne yakar biliyor musun falan diye söylüyoruz. Kimi yaka gidip de bir erkeği yakmaz eğer ki straightse bu adam. Gidecek bir kadını yakacak yani orada verdiğimiz alt mesajlar var bunları okuyabilecek. Zeka seviyesinde sahip insanlar olduğunu düşünmek istiyorum. Yani. Onu herkes istiyor canım. Yani karşımdaki ee, insanın bir şey yok. sağlıklı ee, bir erkek olduğunu düşünmek istiyorsun. O zaman bir müzikliği arası verelim. Sonra bazı sorularım var. Oraya gelirim. Oh my gosh. Tamam mı? Tamam. Oh my gosh. Hadi boyunca. Oh my gosh. şeyler dinleyicileri. Ben Deniz Koray Onur. Bize gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Karşımda bence ulaşın. Satış, satış sonrası destek, satış öncesi Çok... ayartma gibi konularda uzman. Tavsiye Ebu etmiyorum. adlı müthiş şahsiyet var. Pardon, tavsiye etmiyorum. Ee, Ebru Hanım, demin bolca six pack'lerden bahsettik. Six pack'in Türkçede ne diyoruz six pack'e? Baklava. <gülüyor> Sen bunda bir sorun görmüyor musun? Bence de hiç alakası yok. Sen alakası olmadığı gibi, six packi <gülüyor> engelleyen şey baklavanın kendisidir. Aa, kesinlikle. Ya orada tamamen bir e, sarkastik bir şey var yani. Olacak iş mi? Olacak iş mi? Ni kim koymuş abi baklavayı? Kasın yani. karşılığını yani e, kas nedir İngilizce'de? Muscle. Idol. Idol uh -huh. mu? Idol değil ama muscle. <gülüyor> muscle ya. <gülüyor> I'm sorry. Önemli, değil, hiç önemli değil. Sen evet. yeter ki İngilizce özür dile. I'm sorry. Sorry <gülüyor> <d> evet. sorry <gülüyor> <gülüyor> E, masalın karşında Türkçede hamur değil mesela değil mi? Haas bak haas. Ama C speaking karşılığı ne? Baklava. Baklava. Oldu mu şimdi? Olmamıştı. Olmamıştı. Olmamış. Bak, olmamış. bak bunu da ayrıca masaya yatırmak olmamış. lazım. Olmuş şey, yanlış evmişti. Masal bunu... Adele Adel oradan Adele Adele Adele. <gülüyor> Adele. var bir de çok <gülüyor> güzel. İstersen. Anladım. Onu şarkı çalarız. Çalalım valla güzel yani, olur ha. Tamam. Yani. Onları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adele de Adel'den gelir zaten. Aha, yani çünkü Ade, Ade, Ade. mesela bunu Adele. niye yaptın? Ya bunu Adel'e yaptım. Hani Adele yaptım. Şey, A, e, Adele bu için bu kadar çalıştım. Adamın biri Adel'e çok aşıkmış. Aha. Ondan sonra ama Adel bunun vücudunu beğenmiyormuş. Ha, oradan. Adam da spor salonuna gidip e, güzel bir vücut yapmış. Demişler ki bunu niye yaptın? E, Adel'e. Adel'e, <gülüyor> Adel'e, Adel'e. Adel için Adede anlamına geliyor. Böyle bir hikaye var. Bilmiyorum bana çok inandırıcı gelmedi Hı. ama. Gelmedi yok bu bizim camihada çok duyulan bir şey. Ben, he, ben he, daha doğru, duymuştum iyi duymuştum yani. Vallahi. Hep Adel, Adel'e oradan geliyor. Peki sen. bir satıcı olarak Hı. cimrilik hakkı ne düşünüyorsun? Hiç sevmem. Satıcı olarak sevmezsin tabii. Hiç sevmem. Yani satıcı olarak cimri müşteriler. Efendim teşekkür cimri, ederim. Şimdi hele erken cimrisi, öff. Niye yani. erkeğin kadının cimrisine fark eder? Cimri cimri. Kadının cimrisi çok umut olmaz ya. Allah ne kadının cimrisine yani. Allah Allah niye arkadaşın mı arkadaşın yok mu cimre? Yok gerçekten ya. Vallahi Allah etrafında cimri. Bi düşün cimri. ya. Cimre kadın arkadaşın var mı? Ne bileyim varsa belki belki senin çalıştığın yere geliyordur Bahşiş bile bırakmadan gidiyordur falan. Ha <gülüyor> var var öyle var. Ama yok ya aslında öyle bir öyle değil aslında o bir talihsiz <gülüyor> talihsiz bir şey oluyor. Yoksa yok gerçekten ondan cümre diye adletmem haksızlık olur yani. Evet şu an bizi dinlediği için zaten özellikle <gülüyor> adletmeyiz. <gülüyor> adletmeyelim yani evet yok ya adletmeyelim ama o, o, bir, o bir talihsizlik olmuş Unutmuştur. olabilir. Unutmuştur. Unutmuştur bilmiyor olabilir yani e, ritüeli bilmiyor olabilir o yüzden. Kendisi de tamam. Kanada kültüründen geldiği için. Tamam çok bence detayım bir Evet evet evet evet, o <gülüyor> Çok detay var evet, yani erkin cimrisi, cimrisi sevmemdi. Hiç sevmem, her yani cimri müşteri hiç sevmedim gibi, yani tamir edemediğim gibi. Erkin cimrisi. Peki cimriyi e, nereden cimri... anlıyorsun? Cimriyi nereden anlıyorum ya? Yani çok etrafımda cimri insan, yani erkek olarak da çok yok. Cimriyi nereden anlıyorsun? Ee, mesela ilk anlamı şeklinde nerede olur? İlk yemeğe çıktığında anlarsın. Anlarsın. de defa itte anlarsın zaten bir adam için Nasıl anlıyorsun yemekte mesela nereden anlıyorsun hiç? Ee, siparişini anlıyorsun. Ondan sonra e, hesap ödeme şeklini anlıyorsun. Ondan sonra hesabı başka... ödedikten sonra şeklinin önemi var ki kredi kartı Hayır. Ödeyince... Hes hesap ödeme şeklini anlarken hesaba öderken e, yaptığı aksiyonu anlıyorsun. A, beraber ödeyelim. Ondan sonra. Ya şimdi Kodum diyeceğim ödeyeceğim. bununla ilgili bir derdim var benim. Yani bu, Minan yani niye biz çıktığımız bir kadınla beraber ödemeyelim hesabı? Ya Hayır. bu illa cimri olduğumuzu göstermeyebilir ya. Ama ilk, ilk çıkmada da öde mi? İstemem onu arkadaşım öde yani ilk çıktın. Niye ilk canım? Yani. Son, Hayır kadın, kadın yücüğüm. bak ben zaten ya yani kendi kişisel olarak aldığım kültürden <gülüyor> dolayı. Hangi kültür aldım? Ben çünkü senin kültürün konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorum. <gülüyor> Şimdi benim aldığım kültürde büyük önce ordu kültürüyüz, ordu da hiç sevmeyiz öyle Tabii. şeyleri. E, aldığım kültür açısından yani ben zaten teklif ederim yani yani ilk, ilk olsun son olsun hatta böyle hele sonundayken ben az şuradan öde de bir yalnızca git çek git falan şeklinde. Sona geldiyse zaten. Sona geldiyse zaten öyle yani şu şu adam de bir an önce bitsin gitsin şeklinde Hı -hı. bir yaklaşım bunun için ilk buluşma bile olsa av <gülüyor> çantamı kartımı çıkarır artarım ortaya. Yani olsa da olmasa da. Yani öyle bir para olsa da olmasa da Tabii öyle bir e kendine gereksiz bir özgüven durumları Peki, yaşıyorum yani. Peki bak buradan şöyle bir soru aklıma geldi. Ama herkes benim gibi değil tabii. Lütfen yani. Kuşkusuz. Az, azınlık. Azınlıkçı kısım evet, olduğun, azınlık olduğun şey, Tabii. Peki bir şey diyeceğim. Cebinde beş kuruş para olmadığı halde e ilk buluşmaya. A, i̇lk buluşma. Beş ha. kuruş para olmadığı halde lan boş ver. Koy götüne. nasıl olsa o öder deyip bir buluşmaya gitti mi Gittim valla. Bak mesela o verdiğin yani. cevabı, şu verdiğin cevabı hiçbir erkek veremez bu ülke topraklarda. <gülüyor> bu be, bu ülkede zaten yani bu ülke ülke ülke ülke hiçbir erkek vermemesin. böyle bir buluşmaya gidemez. Gidemez, gidemez. Ama ben orası gelmişim bak o halimde bile tutup Masaya kartımı bırakıp Orası ki, hani ya olur da falan deyip, Son paramı orada ödemeyi Eba etmeyi Göz Göze almıştım. almışlığım İşte bu satıcılık yani. işte Tabi tabi orada bir satış olayı var yani. Çünkü risk almak zorundasın arkadaşım yani. tutup da insana senin maddi durumlarını anlatarak canını sıkıp senin onun kafasında bir marka. Biz buna brand management diyoruz. Siz marka diyorsunuz. Öyle marka bir, yönetimi diyoruz biz. Aynen şey, öyle bir marka yaratmak istemem yani. O yüzden her seferinde yapmışlığım yani Kol, kol marka... gibi hesaplarım böyle kol gibi girme anından dönmüşlüğüm. Olmuştur yani. Ama... Yani böyle bir imaj yaratmak istemezsin ama o imajın ta kendisisin. <gülüyor> tabii tabii aslında öyleyim ama bunu bilmiyor kardeşim. Satış da biraz böyle değil midir? Tabii tabii satış da böyle zaten. Yani ıı, satamazsın. Iı, ürün aslında bütün hilesini, bütün ıı, handikaplanı bilirsin. Backround'ın neler oldu neler bitiyor. Ama satamadığın zaman bütün o şeylere başvurursun. İşte ürün kötüydü de ürünün şusu vardı bu su vardı falan diye. Ama sattığın zaman da bunların hiçbirisi seni rahatsız etmez yani. Hiç, hiç önemli, önemli değil. İstersen... Sen, sen, sen de öylesin. ya yani Benim o anda param olup olmaması, benim o an maddi durumum, iş durumum olup olmaması falan hiç kimsenin problemi değil aslında. Tamamen benim problemim. Peki mesela Cemre müşteriyi nereden anlıyorsun? Nasıl anlıyorsun? Nasıl belli <gülüyor> eder kendini? Cemre müşteri öncelikle fiyatı e, her ne kadar yapabileceğin e, kısmını düşünmeden öldürebildiği kadar öldürür. Ondan sonra üzerine alabilecek bedava ne kadar şey varsa onu almaya çalışır fiyat verdiği fiyatın üzerine ki e, burada biz buna değer arttırma diyoruz verdiği e, mesela atıyorum 2000 liraya aldı bir üyeli işte üzerine işte üç ay 5 ay free alarak altına bir masaj falan düşeyerek yiyerek bunları yaparak aylık ücreti işte 200 liraya gelen bir şeyi Wow, nasıl aldım o falan deyip aylık 100 liraya getirme peşine geldiği zaman biz buna cimrilmişiz. Ama bana tarif ettiğin şey cimri müşteriden çok pazarlık eden müşteri gibi geldi. Yok ya pazarlık eden müşteri tam pazarlık da edersin. Atıyorum 100 lira 200 lira indirirsin fiyatı. Zaten o kadar bir bariyerim vardır herkese indirme ya da indirmeme adam bindirme şeklinde önce bindiririz çünkü bazı talihsiz laflar ediyorsun şu anda e, Kamuoyundan fiyat, özür diliyorum fiyat fiyata bindirmeden bahsediyorum fiyatı bindiririz zaten o da onun üzerine düşürdüğünü zanneder ama aslında olan fiyatını da alır ve gider yani ama burada mutlu ol. müşteri mutlu olsun diye biz bunu bindiriyoruz yoksa başka bir müşteriye yok bir yani. tek dileğim var mutlu ol yeter diyor musunuz? Aynen aynen öyle her şey yani onların ildiği için mutlu olsunlar evet, yeter. Siz yani. önemli değilsiniz. Tabi tabi tabi. Yani tabii. siz para kazansanız ne oldu? iyi olur ya saçma ama olur olur, i̇yi olur. Para kazansak yok kim var, var var biri. Olmuyor değil mi şimdi? Bütçe? Yok, bütçe yok, bütçeler yok. geliyor falan fıstık bunun bütçe aklama toplantsı var şusu var bu su var. Aklama öyle bütçe aklama mı? aklama ne ya? Niçin isim verdiniz baba? Önce bütçemin bir, akıyla çıktım o iş. Önce bu bütçede bir karar kar karalıyoruz kararlıyoruz falan. Biz zararlar mararlar falan. O şimdi şöyle bir şey vardır. Ee, bütçelerde siyah ve kırmızı renkler vardır. Eğer onlar siyah olmazdı, kırmızı olursa onları neden kırmızı olduğunu açıklama toplantılarına biz bütçe aklama toplantısı diyoruz. Bayağı Evet. Yani, yani kend, akıyla, bütçenin akıyla. işten çıkıyorsun yani. Bir ay, şey ay, diyeceğim. Yani. yani orada yalanlar da olanlar falan, öyle oldu, böyle oldu falan bir Şey da, diyecektim, yani diyecektim. Şu an unuttum. Ee, bunu söyleyen iki erkek sandıysın. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> beni görünce. I'm <gülüyor> looking Doğru söylüyorsun, yani, Doğru. Yani gerçekten şu an seyircilerimiz bilmiyordur. Ee, şu an karşımda oturan şahıs hakikaten böyle de söylediğinizi unutturacak cihaz. <gülüyor> eee İnşallah giden, vereyim coşkuyu ki. İnşallah peki canlı canlı. Seyircilerimiz dedim da. ama dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz aslında. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz olur bir gün inşallah. İnşallah bir gün e, seyircilerimiz olur. Aslında biz böyle bir şey de düşünüyorduk ama benim teknik bilgi yetersizliğimden kaynaklı <gülüyor> olarak şu an canlı yayında yapamıyoruz. Olsun da olur, bir dahaki olur. sefere yaptığımız şeyler aynı zamanda YouTube'dan canlı olarak da yayınlanır. Ne evet. güzel olmaz mı? Çabuk öğrenirsin Evet şimdi bir madem ben de söylediğimi unut, söyleyeceğimi unuttum. Bir musiki arası daha verelim. Zaten ha. vakti de gelmiş. Ondan sonra konuşuruz, konuyu toparlarız. Orada hallederiz.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 şeyler dinleyicileri. Ben Deniz, Koray Onur, karşımda bir satışçı, bir satıcı Ebru Kavzi var. Ebru Kavzi ile satışın bugünü, dünü, geleceği komple ne olup olmadığı üzerine bir fikir teatisinde bulunuyoruz. Kendisinin derin bilgilerinden Aha. yararlanıyoruz. Evet, şimdi sen mesleğin itibariyle senin çevrende çok satıcı vardır. Çok. Heh. Olmaz mı? Ya satıcıları ben sattırıyorum zaten. Sen e satıcıları düşünmem. seviyorsun ya. Satıcıları severim. miyim? Satıcı, iyi satanı çok severim. Kötü satanı çok sevmem, favorim olmaz. Ama yani. mesela biz satıcı insan sevmiyoruz ya. Ya ben asıl satıcıları sevmem. Ya, ya beni severler aslında. Mesela ben hep satıcıydım üniversitedeyken de mesela benim lakabım 320 hesabıydı. 320 hesabı muhasebede satıcılar hesaptır. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Aynen öyle. O yüzden 320 derlerdi bana üniversitedeyken. O zamandan beri satıcı 320 oldu. Euro, Aynen, 320 Ebru numaranı aldım çıkmışlar. 320 hesabı derlerdi. He. 320 hesabı da geldi Satıcılar hesabıdır. Ee, o yüzden e, beni severler aslında satışı. Ben iyi bir satıcıydım. Yani satış, aktif satış yaparken. Yani. Şimdi iyi bir sattıran kişi olduğumu düşünüyorum. Yani. Neler yapıyor? Ya, şimdi ben düşünüyorum da benim bir şeyi satmak için uğraşmam. Bu arada ben satıcıyı çok Sana... başka bir anlamda kullandım ama önemli değil. Ha, okay. ee... Yok o, o, o, o anlamda da çok iyi satışımdır. Oh. Tabii tabii çok çok ben satarım. Yani o anda benim işime gelen ya da gelmeyen durumlara böyle muhakbukayse eder. Bu peki göre... senin bayağı kişilik özelliğin mi yoksa mesleki deformasyon olarak? Mesleki deformasyondan önce ya bence kişilik özelliğim şimdi. Burada mütevazı olamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> mütevazı olamayacağım çok satıcı bir insanımdır. Çok diyorsun. satıcı bir insanımdır. Gerçekten mütevazı olunması... Gereken bir konu aslında. Aa, yok asıl. Herkes satıcı olamaz. <gülüyor> tabii tabii olamaz. Yani Bence, o yüzden zaten Çünkü ben... herkes yani nedense herkes kardeşim dürüst, vefalı tabii, efendime tabii. söyleyeyim yani, bir evet. söylediğini e, her zaman arkasında duran ne bileyim e, kimseyi aldatmayan efendime söyleyeyim kimsenin arkasından iş çevirmeyen yok yok o ben değilim. Kimsenin yani. arkasından konuşmayan insanlar yani sen Yok. Ne kadar güzel. Hiçbir tamazı olmuyorsun. Hiç mütevazı, satıcı olduğunu. Tabii stratejim yani o an olan, o andaki yaldır yaldır Tabii o andaki durumun, dinamiklerin. En sağlam ee, neyi sattın? Kimi sattın söyle bakayım hadi. Kimi sattım? Aa şimdi burada söylersen biraz şey, amatör yapıyor, ortalık yıkılabilir. Yani sattım muhtemelen insanlar var ya, arşivlendiği yani zaman. Ya, Manita falan mı? Tabii manita çok satmışındır. Yani daha iyi bir manita çıkmıştır. O <gülüyor> yüzden sattığım mantolar harcadığım harcanan mantolar falan olmuştur yani. Arada gitti. Ar arada kaymış gitmiş mantolar vardı. Şimdi isim olarak sorarsa hatırlamam yani. E zaten hat satmışsın, hat neyi hatırlayacaksın? Aynen saz. Zaten hatırlayacak olsan satmazdın da. yani. Aynen aynen aynen hatırlayacak olsan zaten satışa gelmezdi arkadaşlar ama. Olmuştur yani ee, pişman mıyım? hayır değilim ya olsa yine yaparım yani. yani insan satarım hiç de pişman değilim tabi tabi diyorum ya zaten ne olsa satarım yani bu hani ben hiç öyle insan satmam diye başından gelmedi İnsan kesinlikle. satınca para kazandım mı çünkü suç olacak birazdan ve polis de içeriye dönmek <gülüyor> <gülüyor> Yok insan satınca para kazanmış, para kazanmanın dışında bir e, bu manevi bir şey kazanmış. Doyum. Doyum kazanmışım. E, yani tabi daha iyisine satmışımdır. Yoksa kötüsüne satmam hayatta Yani şimdi, mesela elinde olarak, bir profesional profesional tane var. düşünmek gerekirse iyisiniz. Yani elinde bir tane manita var diyelim. Tabii daha iyisi gelmiş. Gelmemiş. O daha iyisi gelmemiş. Ne yapacaksın? Yani, durduk yerde bunu niye satacaksın? O zaman satmam. <Gülüyor> Yok o zaman. O yani zaman... şimdi mesela evim var. Kardeşim bir tane evim var. O zaman ee, onu sarmaya yaparım. Yani daha iyi bir ev bulamazsam elimdeki evi niye satayım yani? Tabii tabii tabii bak bak sen de sen de öğrenmişsin iki bir şeyi. Yani yani i̇şte burada öğretici hı. bir şeydir. Yani burada ben şimdi burada çok söylemek istemiyorum ama bu radyo programlarıyla çok insan aydınlattık biz. Nice hı hı. çocuk mezun ettik yani okullarda. Tabii. Çok şey o yüzden bu çok eğitici ve öğretici oldu tabii satmamalı. Yani ben şimdi bir satıcı olarak da daha önce çok satmış. E, para Bu bir kazanmış, günah çıkartma diyebilir miyiz yani? Baya şu an günah Haas çıkartıyor kazan. diyebilir miyiz evrak avuzu yani satmamalı. <gülüyor> Yok ben Sattı. söylerim zaten sattım seni yani bitti gitti falan başka daha iyi bir şey geldi. De, söylüyor musun böyle? Tabii tabii daha iyi bir Aa. şey geldi diye söylüyorum ben yani. Ben mesela genelde sorun sen değil bende diyorum. Ay yok şey, ben direkt sorun sen derim yani sorun sen. Sorun ben sende böyle, ben de, ben de, de seni sattım anasını satayım. Tabii tabii başka sattım. Daha iyi, daha iyi bir şey geldi. Daha iyisin bu dubleks geldi. Tabii, dubleks geldi. Tabii dubleks geldi olabilir. Ondan sonra i̇şte, daha iyi bir model var. geldi. Kombi var. Kombi Tabii tabii daha kilometresi daha iyi falan diye sattım insanlar e, olmuş o, olmuştur geçmişte yani. Yani peki peki bir şey diyeceğim. Şimdi bir satış yaparken. Ama ben bugünlere böyle geldim. Yani beni e, ben yapan tabii, şeyler. Kuşkusuz zaten yani, yani beni... nereye geldim bilmiyorum şu anda nereye tam ona... bir şey. Şu an şey yapamıyorum, şavulayamıyorum ama yani bir yere gelmişsin oraya tabii. kuşkusuz satışlar tabii, sayesinde satışlar, gelmişsindir. Tabii, tabii, tabii, tabii. Satıcı bir insan olman sayesinde gelmişsindir. Tabii tabii yoksa şu anda ben hala Amerika'da başka bir ne yerde başka, başka, başka bir <gülüyor> dünyada Sizin Amerika'da Burger tanışmala... King'de çalıştım mı? Yok, çalışmadım. Nerede çalıştın? <gülüyor> öyle bir yerde çalışıp kasiyerlik, kafana garip bir şapka takmadın mı? Yok, takmadım. Amerika'da ben High Life sürdüğüm için elle evet. çalışma gereği falan duymadım High Life. Ten... High Life bizim için sadece bir bisküvi çeşidiydi. <gülüyor> <değil. gülüyor> evet, Hayır. evet, öyle bir şey var High Life. High Life. Evet, High var mı bilmiyorum yani. ama Ha, o Halley değil miydi ya? Hayır, Halley de var. Bir de Highlife var. Highlife var. O da. Bir de şekerli şey. bisküvi. O Halley ya. Hayır. Halley. Ya yapma gözünü seveyim. lütfen ya. Sexa o kadar <gülüyor> değil ya, o kadar Hayır. değil. O zamanlar bana. Halley almadının... çikolatalı. Ne no, ne no, Halley çikolatalı olan değil. Halley üzeri şekerli olan. Arkadaşlar ya, lütfen bir arkadaş Hayır. birisi de bir doğrusunu bilen bir aydınlatabilir lütfen. Halley. Doğrusu ben söyleyeyim Şekerli, ince, uzun, çizinin. Ee, şekerli olanla, tatlı olanla halleylendi. Maalesef. Highlife denmezdi bence. Maalesef, maalesef. Ya <gülüyor> varsa High gerçekten birisi. Ve, ve İngilizce yazılmazdı, Türkçe yazılırdı. Highlife. Highlife. Mavi bir poşeti mavi, vardı. Mavi evet aynen mavi poşet mavi vardı. Poşet <gülüyor> ve onun <aynen>, <gülüyor> da halleydi. Şekerli. <gülüyor> ya şey. lütfen çok güzel arıyorum. hafızamla hala, e, yani gereksiz bilgileri hafızamda. Hala yarışabileceğini düşünmüyorumsa lütfen. Arkadaşlar ya yani hiç öyle çok düşünmüyordum ama bu konuda. Birisi varsa bilen şunu durduracak arkadaşı e, bir şekilde. Eee <gülüyor> göt edecek. Senin senin hafızana çok güveniyorum evet Aa. maalesef ama bu konuda yanılıyorsun. Okey Google Hazretlerini sorarız. Sorarız bakarız. O da kendi bize söyler zaten. Ya da ben bir yandan bakayım. Aynen. Programda aynen. direkt özür dilersin. <gülüyor> Elini öpersin. Ben bir hata yaptım, lütfen sen büyüksün, affet beni dersin. High Life, fiskevi. High <gülüyor> Life fiskevi o, <gülüyor> Hale idi. Bak, mavi idi, üzeri şekerli olan. Evet, lütfen özürlerini, lütfen bana yalancı. Oh my gosh, High şekilde. Life o. High Life. <gülüyor> Anladım, evet alalım. Ok, ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah gerçekten High Life Vallahi iyi baktı ya, işişam edip baktı yani. Evet. Gerçekten evet benim otor da bu ama Ben niye Halley'e, Halley neydi? Halley'i hala yediğimiz Üzeri çikolatalı, iki bisküvi arasında krema olan, üzerinde çikolata Halley, olan Böyle yuvarlak Halley Aa, bisküvidir. bak çok güzel kalmışım Hala efsanedir Hala var mı? Hala var mı? Yok, ben en azından ben görmüyorum artık Aa, Belki de vardır Halley. Halley. Ben artık e, sadece Makro Center'dan alışveriş yaptığım için Sonsuz bir <gülüyor> zenginliğim olduğu için e, Artık High Life görmüyorum ama gören fakirler vardır. Şurası Neyse varız. özür diliyorum o zaman. Benim varız. bu şeyime bahsedelim. Benim, benim bu Türkiye'den uzak kaldığımız dönemde yaşadığım bir bilgi eksikliği olarak, unutkanlık olarak diye düşünüyorum. Ama hatırlarım bu mavi poşeti. Ve bisküvi şey, evet, evet. Neyse ben Reviskivi. şunu söylemek evet. istiyorum. Yani sen Amerika'da High Life değil. Hala şey Bizim için sadece bir bisküvi, evet, bak iş yakanı bırakmıyor. Ya i̇ş yakanı bırakma, benim iş böyle, benim iş bitmiyor. Yani dükkan kapanmıyorsa benim işte. De sen istemem, satış devam. Yani. Satış devam yani, birler mutlaka bir şey ihtiyacım, tavsiye. Değil. Şimdi sen bir yerde bir müdüre olarak görev yapıyorsun. Doğru. Ondan sonra ama senin e, müdüreliğin sadece satış yapmayı içermiyor. Yaptırmak. Sen çünkü satış diyelim. müdürü değilsin sen müdüresin yani Doğru. her şey senden Doğru. soruluyor. Ee, peki bu... Çalışanlarım var onlara... Peki ama yapmayayım. yani sen satış kadar bu müdürlük işinde biliyor musun? Valla e, ben iş yaptırmayı biliyorum. Hmm. O yüzden benim işim iş yaptırmak. Peki, İşin olmasını sağlamak. Peki e, son sorumu sorayım. soruyorum. Sor e, satıcı olmak isteyen gençlere neler önerirsin? Şimdi ben e, satış çatıcı olmaya karar verdiğim zaman e, karar verme sürecinde şöyle bir şey fark ettim. Onun dışında başka işler yaptım tabii. O bahsettiğim İngiltere'de yaptığım, benim vasat İngilizcemle yapmaya çalıştığım işlerden ilki oydu. Ama e, ondan sonrasında başka işler yaptım. Sonra o işten çok zevk aldığımı fark ettim. Ee, ve Amerika'da yaptığım işten e, zevk almayınca dediğim şey şuydu benim patronuma beni satışa verin yani ben bir şeyler satmam lazım ben her gün aynı her ayın aynı günü aynı raporları yapamıyorum bundan hoşlanmıyorum beni dedim satışa verin sonra satışta iyi olmaya başladığımda bana sordukları şey şuydu neden bu kadar iyisin Satış neden bu kadar çok seviyorsun? Aynen şu cevap vermiştim. Ve sonra bir moto olduğunu duydum onun ben. Satış benim için e, bir blind date gibi. Blind date'in Türkçesini bilmiyorum. <gülüyor> Nedir hocam? Yani görmediğin biriyle buluşmak. Görücü değil. usulü gibi diyelim. Yani görücü usulü birbiriyle tanıştırırsın, edilirsin, date e çıkarsın ya yani buluşmaya gidersin. Öyle gibi düşünün. Çünkü e, her gün farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Kiminle tanışacağınızı, kiminle ne yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Her gün başka bir macera. Sabah kalkıyorsunuz ve o gün ne olacağını bilmiyorsunuz. Beni e, bu işi sevimlerimi sağlayan, en e, çok motive eden şey buydu. O yüzden insanlara bu yönden bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu yönden baksınlar, güzel bir satıcı olsunlar. Satıcı olurlar mı? Bilmiyorum. Satıcı olunmuyor zaten ya. Yani öğrenirsin edersin falan ama ya yani içinde Satıcı yoksa... Olur, Satıcı oluyor da olur. Satıcı da oluyor ya. Yani. Hayır, öğrenirsin tabii. Onun okulu var şu var, bu şu var falan da yani eğer onu kullanmayı doğru kullanmayı bilmiyorsan, değil vermiyorsa el biraz sıkıntı oluyor tabii yani. Ya son soru dedim ama bir soru daha <gülüyor> sormak <gülüyor> e, soru isterim. Söyle de sor. Ne demek yani? yani dinleyicilerimizden önce... de <gülüyor> dinleyicilerimizden <gülüyor> de erkekler sana soru soruyor ya. Dinleyicilerimizden <gülüyor> de özür dilerim. Şimdi satıcılar biraz yavşak mı oluyor? Olmuyorlar yani, mı ya da? Yani satacağım diye adam neler yapıyor ya? Yani şimdi dediğim gibi, bu satıcı karakter meselesi. Yani onu satıcı olmuyor anlayan insanlar da var. Veya benim gibi dik duruşlu. E, tabii dik duruşlu. Ondan sonra e, aslan gibi. Karşımdaki insanın e, benim orada her herhangi bir şey yapabilip yapamayacağımı ee, düşündürme yetisine sahip olan insan da var yani e, ben mesela orada insanlar benden bir şey istiyorlar yapabilir miyim acaba sizin için bunu yapabilir miyim acaba şeyini e, motosunu verdikten sonra yaptığım zaman o insanın kendini böyle dünyanın en özel hissetmesini sağlayan insanlar da var o yüzden e, yavşaklık demeyelim buna yani o insanlar da var tabii yavşak olan ama bu ne sattığına da bağlı ama e, sattığın tüm, ürün kötü ise kötü oldukça yavşaklık artıyor mu acaba? Yavşaklık artar diye söyler, söyleyebilir miyiz? İyi yani mi? biri sana böyle çok böyle acayip nazik böyle acayip böyle aman efendim aman efendim bilmem ne yapıyorsa oradaki maldan kılanalım diyebilir miyiz? Ya şimdi bir de karşılığında ne komisyon kazanacağına da bağlı. adamın karşılığında <gülüyor> çok iyi bir komisyon kazanıyorsa atakla takla atar. Yani e, onu bilemeyiz ama benim için önemli olan e, iyi bir satıcıda satış e, karakterine uygun satış yapabilmesi ya yani e, duruşunu bozmadan satış yapabilmesi ama dediğim gibi öncelikle ürünü içselleştirebilmesi gerekiyor. Benim için de önemli olan satıcıda iç güzelliğidir. Kesinlikle dış dış güzellik zaten ben hiç sevmem güzel satıcıyı sevmem yani. Niye? Ve ben hiç faydasını ama da görmedim. Niye çok iyi satıcı? <gülüyor> Çok iyi satış yapmaz, yapmaz mı? Öyle. Güzel satış çok. Yok çok iyi satış yapar. Ben Bende bir tane bir kız vardı. Üf, fena. Yani yemin ediyorum sana. Kız Masaya sadece var. sadece bir millet ekler. Ve arkasından 12 tane şey müşteri. Dolaştı, müşteri dolaştıran kızlar biliyorum. Tabi bu e, şeye de bağlı. Ne sattığına, nerede sattığına. Kimin sattığına da çok bağlı etkenler. Dinamikler çok farklı. Çok farklılaştırabilir yani sizin için? Şimdi... Şunu söylemek ama lazım ee, dinleyicilerimiz için. Mesela yani. Ebru'nun böyle e, dobra dobra işte, yok mini etek giyer arkasında 12 tane müşteriyi e, dolaştırır falan filan demesini bizim e, Necip halkımız çok e, yanlış bulur. Çünkü bizim ama Necip halkımız e, katiyen böyle şeyler yapmaz. True story. Ve katiyen şey yapmaz e, ne derler. Böyle yerlerde yürüyerek iş yapmaz hmm. katiyen. Bizim hmm. Necip halkımız... Ürününü sağlam yapar. O sağlam yaptığı ürünü alan alır. Almayan eyvallah. Abi ekmek İdan. mi satıyorsun? Ondan sonra. Onu bir tek ekmekte olur o yani. O yüzden Ebru'nun dediklerini bizim eyvallah. Necip halkımız çok şey yapabilir. Milletimiz çok e, şaşkınlıkla karşılayabilir. Ama kendisinin Amerikan emperyalizminin ve e, Yahudi lobilerinin maşası olmasına verin. Tabii, tabii. diyorum. Yani, yani e, o e, e, kesinlikle bizim Necip Türk halkını temsil etmiyor. Bizde yoksa kesinlikle satışlar bu şekilde yapılmıyor. Sayın Ebru'nun Yahudi lobilerinin etkisinde olmasından kaynaklı bir. Evet. Sayın Onur evet, bu bahsettiğim az önce bahsettiğim gerçek hikaye Türkiye'de. Olmaz. yaşanmış. Hayır. Gerçek hikayeler olduğu için. Hiç olduğunu düşünmüyorum. İşte şu an Tam bir Yahudi <gülüyor> lobisi olarak yani konuşuyorsun. Bir şey soracağım ben soruyorum o zaman son bir soru derken emperyalizmin ben Emperyalizmin kölesi olmuş bir insan olarak konuşuyorsun. Buyurun. Hayır kendisi satıcı Hı. olamadığı gibi. Bir dakika satıcı derken kendisini çok iyi satar ayrı bir tek ürünü var o da Sizin kendisi basit, benden evet, ha, tamam. bahsediyorum. kendisi tek ürünü var o da kendisi onu da çok iyi satar ya, aklınızın hayalinizi alamayacağı sonuçları en kısa sürede alım niyetine sahip tanıdığım tek insana tek, e birkaç insana bir tanesi diğeri de zaten akrabası eee konuya her satamadığınız gibi bir ürün olarak görüyorum. başka bir şeyi satamadığınız gibi işin içine para girdiği zaman Alamadığınız da doğru mudur hocam? Tabii. Yani ben <gülüyor> tarihin gördüğü en fakir insanlardan biri olduğum için. Yani genelde alamıyorum ben zaten. Evet. Yani hayır. ben katiyen Alamadığınız alım derken, gücüm yok. Hayır, alım gücünüz var ama yani e, mesela bir satın alma kısmında geçtiği zaman karşısına geçtiğiniz zaman bu bizim bildiğimiz uyguladığımız yani yüzyıllardır süre gelen satış hilelerin hepsini senin, sizin üzerinizde sizin üzerinizde uygulandı ve bunların e, birebir i̇şe, evet, işe yaradığını gördüğümüz doğru mudur değil midir hocam yani alamıyorsunuz neyse parası onu verirsiniz e, pazarlık edemezsiniz e, ve bir, bir şekilde oradan en yüksek fiyatlı evet. Şimdi, Aa evet, satıcının yani, en sevdiğim müşteri tipi olarak. Aa bulunduğunuz lokasyondan ayrılır mısınız? Ayrılmaz mısınız? Ayrılırım. Ben evet. e, tam bir kötü alıcıyım. Aynen. Fakir olmam bir yana. Evet, fakirsiniz biliyorum. Bir de aldığım malı da mümkün olan en yüksek bedelle <gülüyor> almak gibi son derece harkuladı bir ee, özelliğim var hı hı. Ee, beni gören satıcılar bir kilometre öteden ellerini avuşturmaya başlıyorlar Daha evet. geldi ne? mal geliyor diye <gülüyor> şey, evet bu sorunuza böyle cevap verebilirim hiçbir sıkıntı yok ben ne? bundan barıştım artık bu benim bir gerçeğim Aynen. ben kazık yerim Aynen. kazık bizim işimiz hı hı. evimin camında da asılıdır kazık bizim işimiz diye <gülüyor> yazdım ben onu ne? pirince de bastıracağım yakında ha. bastırıp asacağım en hakiki müşrik kazıktır diye <gülüyor> Onu yapacağım. Koray esta, Atatürk. Esta, estağfurullah. estağfurullah. Yok, öyle. estağfurullah. Efem son söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimize? Kapatıyorum. Aa yok ama yani yok derken. Açmak istediniz. Açmak istedim. Yani Aman satış o. işi, satış işi güzel bir iş, teki iş. iş. Ama herkes hakkını vererek yapsın. Satamıyorsan, evet satamıyorsan arkadaşım bırak bu işi git muhasebeci ol. Git ne bileyim ha, e, bir şey başka bir şey ol. Rezervasyonist ol. Bir şey ol. Telefonlara bak falan yani ama satış işi. Çok zevkli bir iş bence. Ee, bir de para kazanırsan da çok zevkli olur. O yüzden e, Türkiye'deki farkı söyleyeyim benim gördüğüm. İkisinin arasında kıyaslamak gerekirse. Ne ekmiş gerekirse. bir arkadaş? Bir program daha olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama lazım. eklemem <gülüyor> lazım. Gerçekten eklemem lazım. Bu bir kan yaradır Türkiye'de kuş, satışlar kuş. için. Yani beni dinleyen şu anda satıcı arkadaşlarım hepsi parmak kaldırın desem görebileceğimiz büyük bir kitle vardır diye düşünüyorum. Gerçekten Ay hakkınızı alın ya. Satıyorsan karşılığını alman gerekiyor. Kazan, kazan statüsüne uydurmak gerekiyor. Bu Türkiye Türkiye'de maalesef sadece patron kazansın e, statü olduğu için <gülüyor> söyleyemedim ama sanal denemek istedim. Kuşkusuz. E, o yüzden bence e, orada hakkınızı yedirmeyin kardeşim. Büyük büyük büyük, büyük büyük büyük bir yanlışlık var. Satıyorsan kazanacaksın arkadaşım artık kazanmıyorsan bence o işi bırak, başka iş bul kendine beni, Efendim, beni bulabilirsiniz ben öyle çalışıyorum çünkü düzen yüzden beni bulabilirsiniz evet, masaya bulmazsak e, bugün bıktığımız şeylerde satış mevzunu derin ve çeleriyle, değişik yönleriyle inceleme fırsatı bulduk konuğumuz Ebru Kavzi bize bu konuda son derece yardımcı oldu hepinize bizi dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ederim bir dahaki bıktığımız şeyler programında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.